4001 Rukiye ve temimin muskanın cevazı Ebu Derda Radiyallahu Anh'ın anlattığına göre kendisine bir adam gelerek idrar tutukluğuna yakalandığını söyledi. O da adama "Ben Resulullah Aleyhissalatu ve Selamdan şöyle söylediğini işittim." dedi. "Sizden kim hastalanırsa şu duayı okusun. Rabbu'nallahi iz fis semai tecaddese ismiçe" Emrü fil sema-i vel ardı kemal rahmetike fil sema-i rahmete ardı. Ve fil lena ve hatayana. Enterab-u Enzil rahmeten min rahmetike ve en min şifaike alar hazar ve cifeye Ey huzuru sema'yı dolduran Rabbim. Senin ismin mukaddestir. Senin emrin arz ve semadadır. Tıpkı rahmetin semada olduğu gibi. Arza da rahmetinden gönder ve bizim günahlarımızı ve hatalarımızı affet. Sen kötü sözler ve fiillerden kaçıran bütün iyi kimselerin Rabbisin. Bu ağrıya, rahmetinden bir rahmet, şifandan bir şifa indir. İyileşsin. Ebu Derda Allah'u an adama bu duayı okumasını emretti. O da okudu ve iyileşti. 4002 Rukiye ve Teğmimi'nin muskanın cevazı Osman bin Ebil As-Sıradî Allahu an anlatıyor. Resûlullah Aleyhissalatu vesselam re Müslüman olduğum günden beri bedenimde çekmekte olduğum bir ağrımı söyledim. Bana elini vücudunda ağrıyan yerin üzerine koy ve şu duayı oku buyurdu. Dua şu idi: 3 kere Bismillah'tan sonra yedi kere Evzellahi ve kudretihi min şerri mâ ve unhazir bedenimde çekmekte olduğum şu hastalığım şerlerinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınıyorum diyecektim. Bunu birçok kelelər yaptım. Allah Teala hazretleri benden hastalığı giderdi. Bunu ehlime ve başkalarına söylemekten hiç yeri kalmadım. 4003. 3 ve Temiminin muskanın cevazı H.Z. ve bu sayı ihtilabı Allahu an anlatıyor. Biz Resulullah ve selamın çıkardığı askeri bir seferdeydik. Bir yerde konakladık. Yanımıza bir cariye gelip, obamızın efendisi sevimi bir zehiri soktu. Onunla meşgul olacak erkekler de şu anda yoklar. Sizde Rukiye yapan biri var mı dedi. Bunun üzerine bizden Rukiye hususunda maharetini bilmediğimiz bir adam kalkıp onunla gitti ve adamı okuyuverdi. Adam iyileşti kendisine 30 koyun verdiler. Bize sütünden içirdi. Ona yahu sen mükemmel miydin?" dedik. "Hayır. Ben sadece Fatiha okuyarak ikine yaptım." dedi. Biz kendisine "Resulullah Aleyhissalatu ve e sormadan bu verdiklerine dokunma." dedik. Medine'ye gelince durumu ona söyledik. Aleyhisselatü Vesselam Fatiha'nın Rukiye olduğunu tedavi maksadıyla okunacağını sana kim söyledi? Verdikleri koyunları paylaşın. Bana da bir hisse ayırın buyurdular. 4004 Rukiye'den Nehir İmran İbn Hussain Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ümmetimden 70.000 kişi mahşerde hesaba çekilmeden cennete girecektir buyurdular. Kendisine Ey Allah'ın Resulü ''Bunlar kimlerdir?'' diye sual edildi. ''Onlar, kendilerine dağlamayanlar, Lukey'e başvurmayanlar, teşerüme uğursuzluğa inanmayanlar ve Rablerine tevkül ederlerdir.'' buyurdu. Ukkaş'e Allahu an kalkıp, ''Ey Allah'ın Resulü! Dua buyur! Allah beni onlardan kılsın.'' dedi. Aleyhissalatu ve Selam! Sen onlardansın.'' müjdesini verdi. Bir başkası daha kalkıp, Ey Allah'ın Resulü! Beni de onlardan kılması için Allah'a dua ediler, dedi. Aleyhisselatu ve Selam. O hususta Ukka önce davrandı, cevabını verdi. 4005, Rukiye'den Nehir, i̇bn Mesud ad Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'ı işittim. Diyordu ki, Rukiye'lerde, Temimelerde, muskalarda, Tivelelerde muhabbet muskası bir nevi şirk vardır. Bunu işiten bir kadın atılarak, i̇bn Mesud'a, böyle söylemeyin. Benim gözüm ağrıyordu. Falan Yahudi'ye gittim geldim. O bana rukiye yaptı. Ağrım kesildi dedi. Abdullah İbn-i Mesud'a Allah'u an tereddüt etmeden, bu ağrı şeytanın işiydi. O eliyle dürtüyordu. Sana rukiye yapılınca, vazgeçti. Bu durumda sana Resulullah aleyhissalatu ve selam gibi. Şöyle söylemem kafidir. İzhebil bas Rabben mas eşi şafi. La şifa illa şifalke. Şifa en la yuadir sakamen. Ey insanların Rabbi. Acı gider. Şifa ver. Sen şafisin. Senin şifandan başka bir şifa yoktur. Hiçbir hastalığı terk etmeyen bir şifa istiyorum. 4006. Rukyeden Nehir. H.Z. Cabir Rabi'ye Allah'ın anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'dan müşre hakkında sorulmuştu. O şeytan işidir buyurdu. 4007. Rukiye'den Nehir. İsa İbni Hamza Rahimehullah anlatıyor. Abdullah İbni Ukey Rabi'ye Allah'ın yanına girdim. Kendisinde kızılık vardı. Kemime muskat takmıyor musun diye sordum. Bana şu cevabı verdi. Bundan Allah'a sığınırım. Zira Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştu. Kim bir şey takınırsa ona havale edilir. 4008 Tam ve Reba H.Z. Ayşe Radıyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam o tam da sual edilmişti. Şu cevabı verdi. O, sizden öncekileri Allah'ın gönderdiği bir azaptı. Şimdi Allah onun müminlere bir rahmet kıldı. Tam çıkan memlekette bulunan bir kul, Kendisini Allah'ın takdir ettiği şeyin ulaşacağını bilip, sevap umuduyla sabredip orada kalır ve dışarı çıkmazsa, mutlaka ona şehit sevabının bir misli verilir. 4009 Tam ve Reba, H.Z. Üsame adıya an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Bir yerde Reba çıktığını duyarsanız oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba çıkmışsa oradan ayrılmayınız. 4.010 Tanrı ve veba Yahya İbni Abdullah İbni Bahir Anlatıyor. Bana Serve İbn müsek El Muradi Rabi Allahu Amin şu sözünü dinleyen zat haber verdi. Ey Allah'ın üsulü! Dedim. Yanımızda ebden denen bir yer var. Burası bizim ekim yerimiz ve geçim kaynağımızdır. Ancak vebalı bir yerdir. Bize ne yapmamızı tavsiye edersiniz. Aleyhissalatu ve selam şu cevabı verdi. Orayı tamamen bırak. Zira hastalığa yaklaşmada helak var. 4011. Göz değmesi İbn Abbas radıyallahu anhı anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki göz değmesi haktır. Eğer kaderi delip geçecek bir şey olsaydı bu göz değmesi olurdu yıkanmanın talep edilirse yıkanıverin. Tirmizi de göz değmesi haktır. İbaresi yoktur. 4.012 Göz değmesi Sahiheyn ve Ebu Davud da Ebu Hüveyr'e Rabi'allahu amhtam. Resulullah aleyhissalatu ve Selam'ın Göz değmesi haktır. Dediği rivayet edilmiştir. Buhari dışındaki rivayetlerde Dövme yapmayı da yasakladı. Ziyadesi vardır. 4.013 Göz değmesi H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Gözdeğine ayin abdest alması emredilir. Onun abdest suyu alınır. Bununla gözdeğmesine uğrayan main yıkanırdı. 4.014 Gözdeğmesi Muhammed İbni Ebi İmame İbni Sehl İbni Hanif Babasından şunları işittiğini anlatmıştır. Babam Sehl adıyallahu anh Yuhfe yakınlarındaki harrarına mevkide yıkandı. Üzerindeki cümbeyi çıkardı. Bu sırada Amir İbn-i Rebi'a ona bakıyordu. ben bembeyaz bir tene, güzel görünüşlü bir cilde sahipti. Amir, ne bugünkü bir manzarayı, ne de böylesini ancak çadıra çekilmiş fakirede bulunabilen bir cilde hiç görmedi dedi. Sehl daha orada iken ummaya yakalandı ve rahatsızlığı şiddet peyla etti ve yere yıkıldı. Durum Resulullah ve Vesselam'a haber verildi ve Başını kaldırmıyor dendi. Halbuki Sehul orduya kaydedilmişti. Ya Resulullah o. Sizinle gelemez vallahi başını bile kaldıramıyor dediler. Aleyhisselatu vesselam. Onunla ilgili olarak herhangi bir kimseyi ittiham ediyor musunuz diye sordu. Amir i̇bn Rebi'a var dediler. Resulullah. Onu çağırtıp kendisine kızdı ve sizden biri niye kardeşini öldürüyor? Niye bir barekallah demedin? Onun için abdest al buyurdu. Bunun üzerine amir yüzünü, ellerini, kollarını, dizlerini ve ayaklarının etrafını ve izarının içini bir kava yıkadı. Sonra, bir adam bu suyu onun sehlin üzerine arkasından döktü. Derken o anında iyileşti. 4.015 Talak'ta kullanılan elfas, İbn-i Abbas Rab'iyallahu anhüma demiştir ki, bir erkek hanımına bir defa da sen üç ve boştun dedi. Bu bir talak sayılır. 4.016 Talakta kullanılan elfas. Redi'nin zikrettiği bir rivayette i̇bn Abbas şöyle demiştir. Erkek hanımına aynı anda üst üste. Sen boştun. Sen boştun. Sen boştun diye üç kere söylerse. Bu bir boşama sayılır. Yeter ki bunlarla birinci defa ki söylediği sen boştun sözümü tekit etmeyi kastetmiş olsun veya Hanımıyla henüz gerdek yapmamış olsun. 4.017 Talakta kullanılan Elfas i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın anlattığına göre bir adam kendisine gelip ben hanımını talakla boşadım. Bu hususta fikriniz nedir bana bir şey gerekir mi? diye sordu. Benden şu cevabı aldı. Kadın senden talakla boşanmıştır. Geri kalan 97'si ile Allah'ın ayetleriyle alay etmiş oluyorsun. 4018, Talak'ta kullanılan elfas, Mahmut İbn-i Lebit Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Recep'e bir adamın hanımını üç talakla birden boşadığını haber verdiler. Özker ile kalkıp, ''Daha ben aranızdayken Allah'ın kitabıyla mı oynamıyor?'' buyurdu. Derken birisi kalkıp, ''Ey Allah'ın Resulü, onu öldürmeyin mi?'' dedi. 4019, Talak'ta kullanılan elfas, Abdullah İbni Yezid İbni Rükan'ı An-Ebihi an anlatıyor. Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü! Vallahi ben hanımımı kesinlikle boşadım. Peki bununla ne kastettin? diye sordu. Bir tabak kastettim. Dedim. Bunun üzerine. Bununla bir kastettiğine dair Allah'a yemin eder misin? dedi. Ben de. Vallahi bununla sadece bir tabak kastettim dedim. Bunun üzerine. O halde bu senin kastettiğin şekildedir buyurdu ve kadını ona geri verdi. O ise, hanımı ikinci kere Hazreti Ömer Rabiyallahu An zamanında, üçüncü kere de Hazreti Osman Rabiyallahu An zamanında boşadı. 420. Talak'ta kullanılan elfas, İmam Malik'e ulaştığına göre, Ömer İbn-i Hatta Rabiyallahu An'a, Irak'tan yazılarak sorulmuştur. Bir erkek hanımına, Senin ipin benim elimde değil, Boynundadır dilediğin yere gidebilirsin dedi. Bunun hükmü nedir? Hanımı boş mu değil mi? Hazreti Ömer bunun üzerine oradaki memuruna. Haçkıç mevsiminde beni Mekke'de bulmasını emret diye yazdı. Hazreti Ömer adıya Allah'u an tavaf yaparken. Adam yanına gelip selam verdi. Hazreti Ömer ona. Sen kimsin diye sordu. Adam kendini tanıtarak. Ben seni bulmamı emretim Iraklı kimseyim dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ben sana şu beyt-i muazzamanın Rabbi adına soruyorum. İpin boynundadır derken ne kastettin, dedi. Adam, sen bu mukaddes mekandan başka bir yerde yemin verseydin sana doğruyu söylemezdim. Ben bununla ayrılık kastetmiştim, dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an bunun hükmü senin kastettiğin şeydir, buyurdu. 421. talakta kullanılan elfas, Nafi anlatıyor i̇bn Ömer radıyallahu anhüma haliye ve beliye hakkında derdi ki, Bunlardan her biri üç kere boşanmış sayılır. 4022 Talakta kullanılan elfas İmam Malik'e ulaştığına göre H.Z. Ali radıyallahu anhü karısına Sen bana haramsın diyen erkek hakkında Bu adam hanımını üç talakla boşadı diyordu. 4023 Talakta kullanılan elfas i̇bn Abbas radıyallahu anhum'a anlatıyor. Kim hanımını kendine haram kılarsa, bu, boşanma ifade eden bir şey değildir. Bu söz bir yemindir. Yemin kefaresinde bulunur. Nitekim ayet-i de Cenab-ı Hak, Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel örnek vardır. Ahzab 21 buyurmuştur. 424. talakta kullanılan elfas, yine nesai şu rivayet mevcuttur. Bir adam i̇bn Abbas radıyallahu anhümaya gelerek, ''Ben hanımımı kendime haram kıldım. Ne yapayım? Hükmü nedir?'' diye sordu. i̇bn Abbas, ''Yalan söyledin. O haram değildir.'' dedi ve şu ayeti okudu. ''Mealen, ey peygamber! Allahım sana helal kıldığını sen niye kendine haram ediyorsun?'' Tahrim bir i̇bn Abbas ayeti okuduktan sonra dedi ki, ''Sen, bu sayılan kefaretlerin en arı olan köl azadını yerine getireceksin. 4.025 Talak'ta kullanılan elfas, İmam Malik'e ulaştığına göre, bir adam İbn Ömer radıyallahu anhüma'ya gelerek, ben, hanımımın işini kendi eline koydum. O da kendini benden boşadı. Bu hususta ne dersiniz diye sordu. İbn Ömer radıyallahu anhüma, ben, kaadının yaptığı gibi olduğuna kanayım deyince adam, Ey bu Abdurrahman, Böyle yapma diye itiraz etti. i̇bn Ömer ise, bunu ben değil, sen yaptın diye cevap verdi. 426, Talak'ta kullanılan elfas, harice İbn-i Zeyd anlatıyor. Ben Zeyd İbn. Sabit Rabiallahu Anh'ın yanında oturuyor idim. Muhammed i̇bn Ebi Atik gözlerinden yaşlar boşandığı halde ona uğradı. Zeyd Rabiallahu Anh, neyin var diye sordu. Ben, dedi, hanımımın işini kendine bırakmıştım, o da beni bıraktı, peki boşanma işini ona bırakmaya seni sevk eden şey miydi, dedi, Muhammed İbn-i Ebi Atik, Kader, deyince, Zeyd, dilersen hanımına dönersin, zira bu bir talaktır, sen ise ona kadına daha çok hak sahibisin, fetvasını verdi, 4027, talakta kullanılan elfas, Mesru Rahimehullah demiştir ki, o beni ihtiyar ettikten sonra hanımımı bir veya yüz veya bin defa muhayyar kılmama aldırmam. Nitekim Hazreti Aişe'ye sordum da bana. Resulullah ve Vesselam bizi muhayyar bırakmıştı. Hepimiz onu ihtiyar ettik. Bu, talak mıydı diye cevap verdi. 4.028 Durhuldan gerdekten önce boşama. Tavus Rahimehullah anlatıyor. Ebu Sahba adında birisi İbni Abbas Rabiallahu Anh'ıma sık sık sualler sorardı. Bir defasında bir kimsenin hanımını duzirden temastan önce üç kere boşaması halinde alimlerin bunu bir talak ad ettiklerini bilmiyor musunuz dedi. İbn Abbas Rabiallahu Anh'ı cevabı verdi. Elbette biliyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Re Hazreti bu Bekir devirlerinde ve Hazreti Ömer (r.a.) Allahu anhu'nun hilafetinin de ilk yıllarında bir erkek hanımını daha onunla temastan önce boşayacak olsa bu bir tek talak addediliyordu. Hazreti Ömer insanların talaka düşkünlüklerini görünce "Erkeklerin aleyhine olarak bu talaklara müsaade ediyorum." dedi. 4029 Durhul'dan gerdekten önce boşama Muhammed İbn Yâsib İbn Buker anlatıyor. Bir adam karısını temastan gerdekten önce üç talakla boşadı. Sonra da onunla nikahının devamını uygun gördü. Fetva sormaya gitti. Ben de beraberindeydim. idim. İbn Abbas ve Ebu Leyr eradiyallahu anhüm'ün yanlarına geldi. Onlar senden başka bir erkekle evlenmedikçe o hanımla evlenmen mümkün değil dediler. Adam İyi ama ben onu bir talakla boşadım dedi. İbn-i Abbas radıyallahu anhüma. Sen, kendine ait fazlalığı elinden bırakmışsın buyurdu. 4.030 Durhul'den gerdekten önce boşama. Ata İbn-i Yesar rahimehullah anlatıyor. Bir adam Abdullah i̇bn Am Am'i İbn-i As radıyallahu anhüma'ya temastan gerdekten önce hanımını üç talakla boşayan kimsenin durumunu sordu. Ata rahimehullah Der ki. ''Ben Bakire'nin talakı birdir'' dedim. Ancak Abdullah bana dedi ki, ''Sen hikayecisin kafadan attın. Bir talak, talak ne kadını boş kılar. Üç ise, kadını bir başkasıyla evlenip ondan boşanıncaya kadar eski kocasını haram kılar. 4031, hayırlı kadının talakı, İbn-i Ömer radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre, hanımını hayırlı iken boşamış.'' Babası Hazreti Ömer Allahu Anh, durumu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sormuştur. Aleyhisselatü Vesselam da, ona emret, hanımına dönsün. Kadın temizleninceye kadar yanında tutsun. Sonra tekrar haiz olup temizleninceye kadar beklesin. Kadın temizlenince boşamak isterse, temastan önce boşasın. İşte bu, aziz ve celil olan Allah'ın boşamak hususunda emir buyurduğu iddettir. Müslimin bir rivayetinde ona söyle Hanımına dönsün. Sonra onu temizken veya hamileyken boşasın demiştir. 4032. İcbar edilenin delinin, sarhoşun talakı. Hz. Ebu Hübeyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Matuh ve mükrah ve meynunun talakı hariç bütün talaklar caizdir. 4033. İcbar edilenin Delinin, sarhoşun talakı, H.Z. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Matuh ve Mkrehinki hariç bütün talaklar mutelerdir ve ilave ettiler. Bilmez misin? Kalem üç kişiden kaldırılmıştır. İfakat buluncaya kadar menundan, idrak edinceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uyuyandan. Dört bin otuz dört, icbar edilenin. Derinin, sarhoşun talakı, yine Buhari'nin Hazreti Osman Rabi'yallahu Amuh'tan kaydettiği diğer bir rivayette şöyle buyurulmuştur: Ne sarhoşun ne de Mecnun'un talakı mütever değildir. 4035, icba edilenin, derinin, sarhoşun talakı, yine Buhari'nin İbn-i Abbas Rabi'yallahu Amuh'madan kaydettiği bir diğer rivayette şöyle buyurulmuştur: Ne müstekeh ne de Mecnun'un talakı mütever değildir. 4036 Nikahdan önceki talak İmam Malik'e ulaştığına göre Ömer İbn Hattab ve Abdullah İbn Mes'ud, Salim İbn Abdullah, Kasım İbn Muhammed, i̇bnül Şihab, Süleyman İbn Yesar da billahi andı şöyle hükmediyorlardı. Kişi evlenmezden önce hanımını boşadığına dair yemin eder de sonra yeminini tutmayarak günah işlerse, işte bu evlenince o adama gerekli olur. 4037 Nikahtan önceki talak, İbn-i Mesud radıyallahu anh, evleneceğin her kadın boştur, diyen kimse hakkında derdi ki, bu kimse, kadının mensup olduğu kabileyi veya muayyen bir kadını ismen belirterek zikretmemişse, malik olduğu hariç onun bu sözüne hiçbir şey gerekmez. 4038, Nikahdan önceki talak, An-i Muşay, An-ebihi, an radıyallahu anh, anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Boşama, azadlık, satış malik olunan şeyler için caizdir. Kim günah bir şey üzerine yemin ederse ona yemin yoktur. Kim sılar rahmi keseceğim diye yemin ederse ona da yemin yoktur. Nezir ve kendisiyle Allah'ın rızası talep edilen şeyler üzerine yapılır. 4039. Nikahtan önceki Talak, İbn Abbas radıyallahu anhum'a anlatıyor. Allah talakı nikâhtan sonra e koymuştur. 4040 Köle ve cariyenin talakı H.Z. Ayşe radıyallahu <gülüyor> Anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Cariyenin talakı iki talaktır. İddeti de bir müsaada, Kuru da iki hayis müddetidir. 4041 Köle ve cariyenin talakı i̇bn Ömer radıyallahu <gülüyor> anhüma derdi ki Köle Hanımını iki talakla boşadı mı artık kadın? Başka bir koca varıp ondan boşanmadıkça ona haram olur. Bu kölenin hanımı büyük de olsa, köle de olsa hüküm böyledir. Hüz kadının iddeti 3 hais müddeti, köle kadının iddeti 2 hais müddetidir. 4042 Köle ve cariyenin talakı Ebu Hasan Mevla beni neysel anlatıyor. İbn Abbas radıyallahu anhümaya dedim ki, Bir köle, Nikahı altında bulunan köle bir kadını iki talakla boşasa, sonra bunlar azat edilseler, onunla yeniden evlenmek istemesi caiz olur. Muhid-i Abbas radıyallahu anhüme sorumu şöyle cevapladı. Evet, ona bir talak daha kalmıştır. Resulullah aleyhissalatu vesselam böyle hükmetti. 4043, köle ve cariyenin talakı, Nafi Rahimehullah anlatıyor i̇bn Ömer radıyallahu anhüma derdi ki, Kim kölesine evlenme izni verirse, boşama yetkisi kölenin elinde olur. Onun boşama yetkisinden hiçbiri başkasının elinde olamaz. Ancak, kişinin kendi kölesinin cariyesini veya cariyesinin cariyesini almasında bir günah yoktur. 4044, köle ve cariyenin talakı, Süleyman İbnu Mehullah anlatıyor. Nüfeyde Sürullah aleyhissalatu ve selamın zevce iyi park ümmü selemenin mücatebi idi veya nikahında büyük bir kadın o olan bir köle idi. Nüfey bu kadını iki talakla ve boşadı. Sonra kadını geri almak istedi. Durumu Hazreti Osman ve Zeytibu Sabit Rabbiyallahu anhumaya sordu. Bunlar. O artık sana haram oldu. O artık sana haram oldu dediler. 4045. Köle ve cariyenin talakı. İbn Abbas radıyallahu anhu demiştir ki: Cariyenin boşanması beş surette bu gelir. Azat edilmesi, kocasının boşaması, efendisinin satması, efendisinin hibe etmesi, miras olmasıyla 4046. Köle ve cariyenin talakı. Hz. Ali radıyallahu anhu anlatıyor. Ben karı koca iki kölemi azat etmek istemiştim. Resulullah ve selam önce erkekten başlayıp sonra da kadını azat etmemi emretti. Rezin, Resulullah'ın bu emrinin sebebini belirtmek üzere şu ziyade de bulunmuştur. Kadına haklı diğer erkeği kabul veya reddetme bu hay olmasın diye. 4047, köle ve cariyenin talakı. Yine Hazreti Ayşe Rab'iyallahu Anh'a anlatıyor. Bilge Rab'iyallahu Anh'a da üç sünnet vardı. Birinci azat edildi ve kocasını tercih edip etmeme de bu hay yer kılındı. İkinci Resulullah Aleyhisselatu Vesselam onun hakkında. Lillah. Azat edenedir buyurdu. Üçüncü Resulullah ve Vesselam. Tencere kaynarken eve girmişti. Kendisine ekmekle evde bulunan katıktan bir sofra kuruldu. Galiba bir tencerenin kaynadığını görüyorum buyurdu. Oradakiler. Evet ama. Bu belireye tasadduk edilen bir ettir. Sen ise sadaka yemiyorsun dediler. Aleyhisselatu ve Selam. Bu ona sadakadır. Ama ondan bize hediyedir buyurdu. 4048 Köle ve cariyenin talakı İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Belire'nin kocası Mu'is adında bir köle idi. Ben onu belire'nin etrafında ağlayarak tavaf edercesine dolaştığını görür gibiyim. Göz yaşları sakallarını ıslatmıştı. Hatta Resulullah aleyhissalatu ve selam bir ara amcası Abbas radıyallahu anha, Murisin belleye olan sevgisine bu kabil, belirinin muhaisse olan nefesini hayret ay sevk etmiyor mu buyurdu? Murisin haline acıyarak belleye, Murise ricat etmez misin diye şefaatte bulundu. Ancak belleye kararlı idi. Ey Allah'ın Resulü, bunu emir mi buyuruyorsunuz? der. Emirse hay hay. Hemen ayrılma kararımdan döneyim dedi. Resulullah. Hayır. Ben sadece onun lehine şefaatte bulunuyorum deyince. Bilre. Öyleyse ona ihtiyacım yok cevabını verdi. 4049. Köle ve cariyenin talakı. İmam Malik'e ulaştığına göre. Resulullah aleyhissalatü ve selamın zevce-i pakleri. Ümmül miminin Hasta Allahu amha. Beni adıyla ait bir cariye olan Zebra'ya ki bir kölenin altında idi ve efendisi azat etmişti haber salıp yanına çağırdı ve dedi ki. Şimdi sen, zevcin sana temas etmedikçe muhayyersin. Eğer sükut edersen, muhayyerliğin kalmaz. Böyle bir hakkın varlığını öğrenen kadın derhal. O boştur, yine boştur, yine boştur diyerek kocasını üç talakta boşadı. 4050, müteferrik hükümler, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Talakus sünnet sünnete uygun boşama, kadın temizlik döneminde cimada bulunmadan yapılan boşamadır. 4051, müteferrik hükümler, İmam Malik anlatıyor. İbni bu Hümeyt İbni Abdirrahman İbni Bu Ubeydullah İbni Abdillah İbni Utbi, Süleyman İbni Esar'ı dinledim. Hepsi de Ebu şöyle. Söylediğini işitmiş olduklarını bildirdiler. Ben Hazreti Ömer Rabi'ye Allahu An'ı dinledim. Demişti ki, bir kadını kocası, bir veya iki talakla boşayıp, kadını iddeti bitip de başkasına helal oluncaya kadar bıraksa, kadın da bir başka erkekle evlense, bu ikinci koca ölse veya kadını boşasa, sonra kadın tekrar ilk kocası ile evlense, bu kadın onun yanında, Önceden baki kalan talaklar üzerine olur. İmam Malik der ki, işte bu. Hiçbir ihtilaf olmaksızın kabullendiğini sünnettir. 4052 Müteferrik Hükümler Muharrib İbn-i Zisar i̇bn Ömer Rab'iyallahu anhümadan naklen anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Allah'ın helaklılıkları arasında en sevmediği şey talaktır. Bir diğer rivayette ise şöyle gelmiştir. Allah'ın en sevmediği helal talaktır. 4053. Müteferrik hükümler. Servanda diyor Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki hangi kadın çok ciddi bir gerek yokken kocasına boşanma talebinde bulunursa bilsin ki cemnetin kokusu kendisini haramdır. 4054. Müteferrik hükümler. Hz. Aigerad diyor Allahu Amin anlatıyor. Erkek hanımını boşamak isteyince hemen boşuyordu. Erkek yüzde hatta daha çok kerelerde boşamış olsa, iddeti içerisinde iken, döndüğü takdirde kadın yine de onun hanımı olmaya devam ediyordu. Bu hal şu hadiseye kadar devam etti. Bir adam hanımına, vallahi senini tam boşayacağım, ne de himayime alacağım, ebedi şekilde böyle tutacağım dedi. Kadın, bu nasıl olur? deyince, seni boşayacağım. İddetim bitmek üzere iken geri döneceğim. Bu şekilde tekrar edeceğim." cevabını verdi. Kadın bunun üzerine acele <gülüyor> Rabbiyallahu an hayır edip durumu haber verdi. Ayşe, Resulullah gelinceye kadar cevap vermedi. Durumu ona anlattı. Aleyhissalatu vesselam da sükut buyurdular. Derken şu ayet indi. Mealen, boşama iki defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak, ya güzellikle salmaktır. Ey kocalar! Boşandığınız zaman onlara kadınlara verdiğiniz bir şeyi mehri geri almanız size helal olmaz. Bakara 229 Ayşe Allahu Anha dedi ki Bunun üzerine halk o günden itibaren talaka yeniden yönelip gözden geçirdi. Bir kısmı boşadı. Bir kısmı boşamadı. 4055 Müteferrik Hükümler İmran İbnu Hüseyin radıyallahu anhüm'ın anlattığına göre kendisine, hanımını boşayıp sonra da onunla cimba yapan, kadını ne boşadığı, ne de hususunda iştadda beyanda bulunmayan bir adam, durumunu sormuş. Onun da cevabı şu olmuştur. Sen hanımını sünni olmayan talakla boşamışsın. Sünni olmayan tarzı da geri dönmüşsün. Boşadığına da, döndüğüne de iştadda bulun ve şahitleme işini bir daha terk etme. 4056. Müteferrik Hükümler. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Bir kadının kız kardeşinin tabağındakini boşaltmak ve kendisi evlenmek için boşanmasını talep etmesi helal değildir. Kendine de rüzgü, nafakan evinden Allah tarafından takdir edilen şey vardır. 4057. Müteferrik Hükümler. Yine Ebu Hureyre Allahu an anlatıyor. De ki aleyhi ve sellem buyurdular ki üç şey vardır ki onların ciddisi de ciddi. şakası da ciddidir. Nikah, talak, ricat. 4058 Müteferrik hükümler. Abdurrahman İbn Avdullah radıyallahu anhu rivayete göre o hanımını boşamış ve onu bir cariye ile nimetlendirmiştir. 4059 Uğursuzluk ve fal. Mübeyder radıyallahu an anlatıyor. Desturullah Aleyhissalatu ve selam halkın uğursuzluk çıkardığı hiçbir şeyden uğursuzluk çıkarmazdı. Bir memur göndereceği zaman ismini sorardı. Hoşuna giderse sevinirdi ve hatta bunun neşesi yüzünde görülürdü. İsimden hoşlanmazsa bu da yüzünden belli olurdu. Bir köye girecek olsa onun da ismini sorardı. Hoşuna giderse sevinirdi. Hoşlanmazsa bu yüzünden okunurdu. Dört uğursuzluk ve fal Hz. Peygamberi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam hoşuna giden bir kelime işittince amin dediğin çıksın. Allah muradını versin manasında olmak üzere senin uğurunu kendi ağzından işittik buyururlardı. 4061 Uğursuzluk ve fal Hz. Peygamberi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir ihtiyacı görmek üzere yola çıktığı zaman ya raşit uğurlar olsun, ya necih hayırlı muvaffakiyetler temennilerini işitmekten hoşlanırdı. 4062 Uğursuzluk ve Sal, ve İbn-i Amir-i e Kureyşi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Buyurdular ki, bunun en iyisi sel uğur çıkarmadır. Uğursuzluk inancı bir Müslümanı yolundan alıkoymasın. Biriniz, hoşlanmadığı bir şey görecek olursa şu duayı okusun. Allahümmele etib bil hasenatı illa ente velle yediyus kıseyiyyeti illa ente. Değil havre velle kuvvete illa bike. Allah'ım, hayır ancak sen verebilirsin. Kötülüğü de ancak sen defedebilirsin İbadet, çalışma, korunma vs. için muhtaç olduğumuz güç ve kuvvet de ancak sendendir. 4063 uğursuzluk ve fal ilmiyi subha Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki uğursuzluk çıkarmak şirktir. Uğursuzluk çıkarmak şirktir. Uğursuzluk çıkarmak şirktir. İhtiyarsız kalbine uğursuzluk vehmi gelip içinde bazı şeylere karşı nefret duyan hariç bizden kimsede bu yoktur. Lakin Allah onu tevekkülle idirir. 464 Uğursuzluk ve fal H. Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam re buyurdular ki, Ne sirayet buluşma, ne de uğursuzluk vardır. Benim fel koşuma gider, yanındakiler sordu. Sel, nedir güzel bir sözdür buyurdu. Buhari'nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Benim, dedi, sel-i güzel bir kelime hoşuma gider. 4065. Uğursuzluk ve fal. Sehir İbnu radıyallahu an. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki bir şeyde uğursuzluk olsaydı bu atta, kadında, meskende olurdu. 4066. Uğursuzluk ve fal. Hz. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki nefsilayet ne safer, ne de gul vardır. 4067 Uğursuzluk ve fal. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Nesirayet, sirayet, ne, ne de hame vardır bunu işiten bir bedevi atılıp, Ey Allah'ın Resulü, öyle de kumda geyik gibi olan develer, uyuzlu bir deve aralarına girince hepsine uyuz bulaşması nasıl oluyor diye sordu ve vesselam şu cevabı verdi. Peki birinciye kim sirayet ettirdi? 4068. Uğursuzluk ve fal. Katan İbn Kubey ise babası Radiyallahu an'dan naklen anlatıyor. Resulullah ve vesselamın şöyle söylediğini işittim. Yafe. Klere tarz cihrvendir. 4069. Uğursuzluk ve fal. Hz. Enes Radiyallahu an anlatıyor. Bir adam dedi ki Ey Allah'ın Resulü biz bir evdeydik. Oradayken sayımız çok, malımız bol idi. Sonra bir başka eve geçtik. Burada sayımız da azaldı, malımız da. Resulullah Aleyhissalatu vesselam burayı zemin addederek terk edin buyurdular. 4070 etmiş zıhar Seleme İbn Sahlen Beyazî ve Rabi'ullah an anlatıyor. Bir başkasında rastlanmayacak derecede kadın mevzunda zarafı olan ve şiddetli ihtiyaç duyan bir kinseydim. Ramazan ayı girince tahammül edemeyip oruçlu iken hanıma temas ediveririm diye korktum. Ve Ramazan boyu devam edecek bir zıhara bulundum. Bir yeri o bana hizmet ederken, onun bazı yerleri açıldı. Kendimi tutamayıp temasta bulundum. Sabah olunca yakınlarıma gidip durumu haber verdim. Ve... Benimle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelin durumunu sorayım dedim. Vallahi hayır. Gelmeyiz dediler. Resulullah'a tek başıma gittim. Durumu haber verdim. Yani sen böyle mi yaptın ey Seleme buyurdular. Ben. Evet. Ben öyle yaptım. Evet ben öyle yaptım. Ancak Allah'ın emri karşısında sabırlıyım. Allah size her ne göstermişse. Onu bana hükmedin dedim. Bir köle azat et, emrettiler. Ben, sizi hak peygamber olarak gönderen zat Zülcelal'e emin olsun şundan başka rakabem yok, deyip rakabeme elimle şaplattım. Öyleyse peş peşe iki ay oruç tutacaksın, buyurdular. Ben, ama ben bu günahı oruç yüzünden işledi. Dayanamam, dedim. Öyleyse, buyurdular. Altmış fakire bir vasfı kuru taksim et. Seni peygamber gönderen zat Zülcelal'e emin olsun ben ve hanım. Her ikimiz aç ve yiyeceksiz olarak geceyi geçirdik dedim. Aleyhisselatu vesselam bu sözüm üzerine. Beni Zürek'in sadaka mallarına bakan memura git. O miktar hurmayı sana versin. Sen altmış fakireydir. Geri kalan bakiyeyi de sen ve Yadilizye'yi buyurdular. Ben kavmime döndüm. Onlara. Sizden zorluk ve bedfikir gördüm. Resulullah Sürullah Aleyhissalatu ve Serramda ise genişlik ve güzel fikir buldum. Bana saldakınızdan verilmesini emretti, dedim. 4071. Zulhar. Ve bu davudun bir diğer rivayetinde şöyle denir: Cemile, eğer İbnus Samit radiallahu anhumunun nikahı altında idi. Eğer ise kendisine kadına karşı şiddetli istek bulunan birisiydi. Bu duygusu şiddet peyda edince nefsini frenlemek maksadıyla hanımına zihara bulundu. Bunun üzerine Allah-u Teala Hazretleri, onun hakkını kefaret ziharla ilgili ayeti inzaz buyurdu. 4072 Alimlerin Fazileti Ebu Ümame er radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü reçelema biri abid, diğeri alim iki kişiden bahsedilmişti. Alimin abide üstünlüğü benim Sizden en basitinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu. 473. Alimlerin fazileti Yine Tirmizi'nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Aleyhisselatu vesselam sonra buyurdular ki Allah Teala hazretleri, melekleri, semavat ehli, deliğindeki karıncaya, denizindeki balıklara varıncaya kadar arz ehli, halka hayr öğretene mağfiret duasında bulunur. 474. Alimlerin Fazileti, i̇bn Abbas radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Tek bir fakir, şeytana bin daha yamandır. 4075 Alimlerin Fazileti, H.Z. Ebu Hüreyre Rabiallahu Anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a Allah indinde en etal insanın kim olduğu sorulmuştur. Allah indinde en kıymetlileri, en muhtaki olanlardır buyurdular. Biz bunu sormadık demeleri üzerine. Öyleyse o, Halilullah'ın oğlu, Neviullah'ın oğlu, Neviullah'ın oğlu Yusuf'tur buyurmuştu. Yine itirazla, hayır bunu da sormadık dediler. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam, siz bana Arap anedanlarından mı soruyorsunuz dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Onların cahiliye dönemindeki hayırlıları, fıkı öğrendikleri takdirde İslam'da da en hayırlılarıdır. Cevabını verdi. 4076 Alimlerin fazileti. Hz. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Dinde fakih bilgili olan kimse ne iyi kimsedir. Kendisine muhtaç olununca faydalı olur. Kendisine ihtiyaç olmayınca ilmini artıdır. 4077 Alimlerin fazileti. Yine Hazreti Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kim benden sonra öldürülmüş oğlan bir sünnetim ihya ederse beni seviyor demektir. Beni seven de benimle beraberdir. 4.78 Alimlerin fazileti. Ebu Derda radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselamın şöyle dediğini işittim. Kim bir ilim öğrenmek için bir yola süpük ederse Allah onu cennete giden yollardan birine dahil etmiş demektir. Melekler, ilim talibinden memnun olarak kanatlarını üzerine koyarlar. Semavi yerde olanlar ve hatta denizdeki balıklar alim için isteği far ederler. Alimin abid üzerindeki üstünlüğü dolunay gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler. Ne dinar ne miras bırakırlar. Ama ilim miras bırakırlar. Kim de ilim elde ederse. Bol bir nasip elde etmiştir. 479. İlmi teşvik. bu Hümeyd İbn Abdirrahman anlatıyor. He ve Muaviye abi Allahu An'ı işittim. Demişti ki. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediğini işittim. Allah kimin için hayır murat ederse onu dinde fakih kılar. 4080 İlmi teşrik T.Z. Enes Rady Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki ilim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. 4081 İlmi teşrik Yine Tirmizi'nin Sahihler Rady Allahu kaydına göre Aleyhissalatu ve selam kim ilim talep ederse bu işi geçmişteki günahlarına kefaret olur buyurmuştur. 482. İlmi Teşvik, Bukhbey İbnu Amir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki, zancılardan önce, öğlen öğrenin anizanları ile konuşanlardan önce. 483. İlmi Teşvik, Ebubeyir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki, ve Kur'an öğrenin ve halka da öğretin. Zira benim ruhum kabz edilecek ve ben aranızdan gideceğim. Rezim şu ziyade de bulunmuştur. Fera bilmeyen alimin misali. Baş kısmı olmayan burnus gibidir. 4084. İlmi Teşrik. Ebu Said Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki. Mümin. Sonu cennet oluncaya kadar hayır işitmekten asla doymayacak. 4085. İlmi Teşrik. H. Z. Ebu Hüleyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Hikmetli söz niminin iteğidir. Onu nerede bulursa, onu hemen almaya eyhaktır. 4086, İlmi Teşrik, İbn-i An-ı İbn-i As. Radıyallahu anh hüme anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, İlim üçtür. Bunlardan fazlası fazilettir. Muhkem ayet, kayyim sünnet, adil taksim. 4087. İlmi teşrik. Bu vakit almay istilerle Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Esselam merkezde otururken üç kişi çıktı geldi. İkisi Resulullah Aleyhissalatu ve Esselam'a yönelerek önünde durdular. Bunlardan biri bir aralık bularak hemen oraya oturdu. Diğeri de onun gerisine oturdu. 3. kimse ise Geri dönüp gitti. Resulullah ve Vesselam dersinden boşalınca buyurdular. Size üç kişiden haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a iltica etti. Allah da onu himayesine aldı. Diğeri istihyada bulundu. Allah da onun istihyasını kabul etti. Üçüncüsü ise geri döndü. Allah da ondan yüz çevirdi. 4088 İlim Arabı H.Z. Ebu Hübeyre Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Kim? Bir ilimden sorulur. O da bunu ketmedip söylemezse kıyamet günü ateşten bir gen ile genlenir. 4089 İlim Arabı Sehni İbn-i Sa'd radıyallahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Vallahi, senin hidayetinde bir tek kişiye hidayet verilmesi, senin için kıymetli develerden müteşekkil sürülerden daha hayırlıdır. 490 İlim Arabı Ebu Harun el-Abd anlatıyor. Biz Ebu Sayyid el-Hudri radıyallahu anha uğradık. O bize Resulullah aleyhissalatu vesselamın bize vasiyetine merhaba derdi ve ilave ederdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam demişti ki İnsanlar dinde size tabidirler. Sizi aktar alemden yani dünyanın her tarafından bir kısım erkekler gelip İslam dinini öğrenecekler. Onlar geldikleri vakit onlara hep hayrı tavsiye edin. 4.91. İlim Arabı. Yezid İbnü Salem'e Ebû Fîr'in Arabi Allahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Ben senden pek çok hadis işittim. Ancak bunlardan sonradan işittiklerimin önceden işittiklerimi unutturacağından korkuyorum. Bana hepsinin yerini tutacak cani bir kelime söyle, bildiklerinde Allah'a karşı müttaki ol, sana yeter, buyurdular. Rezin şu ziyadeyi yaptı. Ve onunla amel et. 4092, ilim adabı. Ve bir ağa İbn-i Evi der ki, yanında bir miktar ilim olan kimseye, nefsini zayıf etmesi münasip düşmez. 4093, ilim ve öğrenme adabı. İkrime Rahimehullah anlatıyor. i̇bn Abbas, Radıyallahu anhüma dedi ki, İnsanlara haftada bir kere hadis anhüat. Buna uymatsan iki kere olsun. Daha çok yapmak istersen üç olsun. Sakın halkı şu Kur'an'dan usandırma. Halk kendi meselelerini konuşurken, Senin onlara gelip, Sözlerini keserek, Bir şeyler anlatıp onları bıktırdığını görmeyeceğim. Onlar konuşurken sus ve dinle. Onlar sana gelip, Konuş diye talepte bulununca, istiyorlar demektir. O zaman konuşursun. Duvarda feci meselesine dikkat et ve ondan kaçın. Zira ben, Resulullah ve Selam ve Ashab-ı Kiram'ın devrinde yaşadım. Bunu yapmıyorlardı. 4094, İlim ve Öğrenme Adabı, H.Z. Ali Radıyallahu Anh demiştir ki, İnsanlara anlayacakları şeyleri anlatın, Allah ve Resulü'nün tekli edilmelerini ister misiniz? 4095 İlim ve öğrenme adabı İbn-i Mesud Radıyallahu an diyor ki Sen bir cemaate akıllarının almayacağı bir şey söylersen mutlaka bu. Bir kısmına fitne olur. 4096 Hadis rivayeti ve nakli İbn-i Mesud Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu ve Selam buyurdular ki Benden bir şey işitip onu artırıp eksiltmeden işittiği şekilde başkasına ulaştıran kimsenin kıyamet günü Allah yüzünü taze kılsın. Zira, kendisine ulaştırılan öyleleri var ki, bizzat işitenden daha iyi kavrar. 4097, Hadis Rivayeti ve Nakli, Abdullah İbn-i Amir İbn-i Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Bir ayet bile olsa benden başkasına götürün. Beni İsrail hikayelerinden de rivayet edin. Bunda bir mahzur yok. Ancak kim bile bile bana yalan nispet ederse cehennemdeki. Yerini hazırlasın. 4098 Hadis Rivayeti ve Nakli Mahmud İbn-i Rebi Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın ben beş iken evimizin kuyusunun kovasından ağzına aldığı suyu yüzüme püskürttüğünü hatırlıyorum. 4099 Hadis rivayeti ve nakli. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamdan iki kap ilim hıfzımı aldım. Bunlardan birini aranızda neşret ettim. Ama diğerini söyleyecek olsam şu gırtlağımı kesersiniz. 4100. Hadis rivayeti ve nakli. Ebu Zehre radıyallahu anh demiştir ki. Eğer kılıncı şuraya koysanız eliyle ensesini göstermiştir ben bu esnada. Resulullah ve Vesselam'dan işitmiş bulunduğum bir hadisi. Sizin işimi bitirmezden önce söyleyebileceğime kanaatim gelse onu mutlaka söylerim.